اُطْلُ مَا اُوْحَيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقْمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ Münker Yani namazla Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi ona anlattı. Kur'an'a Hakim oku dedi. Onunla Allah'a yaklaş. Namazla ona iltica et. Namaz اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ Münker Ne kadar fuhşiyat, ne kadar münker varsa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 Direnciler, biçareler, mazlumlar, yetimler evine, kapısına geldiğinde elinin tersiyle onları kovduğunu görürsünüz. İllel musallin. Yıkılmayanlar sadece namaz kılanlar. Onların evleri de yıkılsa, okulları yok olsa...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 Şu duruşumuza merhameteyle, bize ihsan eyle, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam 120 yıl birbiriyle savaşan babalarını öldüren insanları nasıl Kur'an hakimle kardeş kıldıysa, onların yüreklerini tevhid ettiyse.